Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 14. Radyo Şenliği Sevdim kara kara gece bu garip yürek asril buldun e kaderime küstüm acıma dayın e kaderime sevdim kamp kara gece nerelere gittin aşım gölgene bir esmer ceviriye suları da yüzerdi gökleri de gezerdı herkesiym Çiğinde çiçekler, gözünde yeşiller, elinde çilekler bir bana gülerdi. Kaderime küstüm, acımadı ne kaderime sövdüm. Kara kara gece bu garip yürek hasret böl bölüne. Kaderime küstüm, acımadı ne kaderime sövdüm. Kara kara gece nereye gittin aşkım? Evet açık radyo burası ve açık dinleyici e, radyo, e, dinleyici destek projesi özel yayındasınız şimdi açık dergi demeye alışıyorum şimdilik ee, ama yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz. Kolektif İstanbul'da Hoş, Hoş bulduk. Ve yayının başından duyuralım hat numaramızı 0212 343 41 41'den bizi arayabiliyorsunuz ya da açıkradio.com destek olun düğmesini tıklayabiliyorsunuz. Kolektif İstanbul dedim ama küçük bir kısmı burada. Ekibi temsilen Aslı Doğan ve Richard Alipçe. Ee, biraz önce provadan çıktık. Gayda var stüdyoda. Az sonra canlı yayında dinleyeceksiniz. <gülüyor> şimdiden onun müjdesini verelim. Uyaralım şimdiden daha da ya da uyaralım diyor. <gülüyor> aslında de küçük kulaklarımızı tıkadık ama siz radyonun başındayken belki böyle şey yapmanıza gerek kalmayacak. Açmanızı önereceğiz hatta. Çünkü şahane şeyler duyacaksınız. Şimdi az önce e, yukarıdan aldığımız bilgiye göre 95'te e, bırakmışız. 95 kişi olmuşuz sabahtan bu yana ve en son Özcan Ulucan e, bize destekçi olmuş. Teşekkür ediyoruz kendisine ve bütün hatlarımızın serbest olduğunu söyleyelim. En azından önümde hepsi boş duruyor. Ve e, başlayalım. Acımadı yineyle e, açtık yayını kolektif İstanbul'dan 2006'da kurulmuştu ekip ve 11. yılını kutluyor e, en sonunda geçtiğimiz yıl e, aslında belki o sohbetten devam edebiliriz dinleyici kaldığımız, kaldığımız yerden, yerden. yerden evet dinleyici destek şahane yine geldiğiniz zaman albüm çıkmak üzereydi e, çıkacak çıkmadı çıkıyor mu filan derken evet, çıktı ki yine bizim kontrolümüz dışında bir sürü şeyden dolayı her zamanki gibi gecike gecike yaptık bunu da ama çıktı. <gülüyor> Baya bir oldu evet. artık. İki yayın arasında bir albüm çıktı. evet ee, Nasıl gidiyor? Belki oradan başlayabiliriz. Yani bizi bizi çok mutlu etti bu albüm. Belki de yeni çok tatmin olduğumuz albüm oldu. En azından müzisyenler arasında yani kendi aramızda. Ee, biraz da hani böyle on yılın hikayesiydi bir şey. Biraz böyle duygusal bir dönemimize denk geldi belki <gülüyor> bilmiyorum ama. Bizi hmm. çok mutlu etti. Ve şimdi de devam ediyorsunuz. devam ediyor. Almanya'da çıktı aslında bu hafta albüm. Çıkıyor daha doğrusu. Pastırma yazı. Evet orada da yayınlanacak. Bir de işte Nisan sonunda gidip onun Bir konseri var. Evet en yakın konser o diye görmüştüm ben ama öyle değil galiba. Ay şey Nisan'da. 6 Nisan. Nisan'da. Altı Nisan Kargada, Karga'da aynen Kadıköy. Yine bir evet. radyo için. Kargada. Aa, baş evet. <gülüyor> bir. Hangi, Hangi radyo için? söyleyeyim? Modiana, radyo Modiana. Böyle evet. bağımsız bir, küçük bir e, radyo. Evet Radyo evet. Modiana yeni mi kuruluyor? Evet, bir sene oldu size sorayım o zaman. Bir, sene. bir sene galiba bir sene oldu Ve Onlar, evet, onlar evet. da bağımsız yayına Aa, devam evet. ediyorlar Yani bağımsız yayıncılık derken açık radyodan Modiana'yı da duyurmuş olduk <gülüyor> Bence şahane bir haber Evet acıma yine demiştik Geçen sene e, dinleyici destek günlerinde pastırma yazı dinleyerek kapatmıştık hmm, e, O zaman hmm. albüm çekmemişti bambaşka bir versiyon Evet oldu. o stüdyo kaydı yani stüdyo derken canlı bir kayıttı bir video. ...dan almıştığımız bir kayıttı. İlk defa burada sene, çalmışsınız. Evet, ilk defa burada çalmıştık. Evet, şimdi de burada. Peki, e, sen belki biraz anlatmak istersin... ...Rişart'ı nasıl gidiyor? Bir, bir de aslında bu soruya bir şey daha eklemek isterim. E, yurt dışına da çıkıp gelen... ...ve yurt dışıyla bağlantısı olan da bir ekipsiniz. E, oradan bakınca nasıl duruyor... ...sizce Türkiye ve... ...sizin açınızdan konserler... ...ve diğer şeyler ve çalışmalarda nasıl gidiyor? Evet. Hmm. Genel ee, ve büyük bir soru evet, karşındayım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o zaman cevap evet. Oraya <gülüyor> <gülüyor> kaçmıyoruz. <gülüyor> ya aslında doğal olarak biz baya yurt dışına gidiyoruz. Hı -hı. Niye bilmiyorum. Aslında gayet belki kolay bir müzik. Ne demek istiyorum? Çarmaya kolay değil ama Hı -hı. dinlemeye kolay. Çok bizim... Aslında evet. Aslında diyor her zaman diyor ki biz düğün müzik yapıyoruz. Ve bir düğünde herkes oynabilir. Bir çocuk oynabilir, bir dede oynabilir. Ama biz progresif düğün müzik yapıyoruz. Biraz evet. böyle konseptli düğün müzik yapıyoruz. Um, ve uh, o yüzden belki... Uh, ve aynı zamanda bizim takım biraz nasıl söyleyebilirim uh, uluslararası bir takım. Uh, Tamer vetalat onlar bul Bulgar uh, uh, As, Bulgaristanlı, pardon Bulgaristan'da, <gülüyor> uh, uh, as, uh, Aslı Aslı uh, Buralı <gülüyor> Ertan'da ve ve ben ben Fransızım o yüzden belki uh, uh, Sorunun yarısını evet. dinlemediğini Şu anda artık <gülüyor> e, Emin olduk <gülüyor> Yanıt vermedi aslında sen Yanıt de vermedi. devam edin Ben de şey evet. şurada <gülüyor> Uyanmadım yani... daha ben Yani <gülüyor> ne şey, Yani aslında her şey bir anlamda ...herkes için olduğu gibi... ...bizim için de... ...büyük bir belirsizlik içerisinde ilerliyor... ...yani müzikle ilgili her şey... ...bizi mutlu eden bir dönem aslında... ...müzikal olarak geldiğimiz şey... ...müzikal anlamda geldiğimiz nokta... ...şu anda eskisinden daha çok eğleniyoruz... ...biz kendi aramızda çok... ...ama eskisi kadar yolculuk yapmıyoruz aslında... ...çünkü mesela Hı. şöyle bir şey vardı... ...bizim bir dönem gerçekten bir anlamda çok da... ...rüzgarıyla beraber çok seyahat ettiğimiz... ...bir İstanbul algısı vardı Avrupa'da... ...yani... Hı. Şunu çok net hatırlıyorum, ben 2000'lerin 2000 başında İstanbul'dan geldik dediğimizde hep şeydi hani işte ne bileyim Sultanahmet falan gibi şeyler soruyorlardı bana. Ama 2010'lara doğru İstanbul gerçekten bir şeydi, bir çekim noktası olmuştu ve İstanbul temalı... Kültür başkenti de olmuştu Evet arada, ve ciddi bir şekilde İstanbul temalı çok fazla şeye katıldık. Yani Brezilya'da iki haftalık bir İstanbul ...festivali vardı... ...işte ne bileyim Viyana'da... bu ...Türkinavlar bir şeyler falan... ...hani İstanbul üzerine Türkiye ile beraber ya da Türkiye'den bağımsız... ...çok fazla şey yapılıyordu... ...ama bugün... ...yani e, görüyorum ki tekrar İstanbul algısı... ...Türkiye algısı biraz hani İstanbul, Bağdat, Şam... ...bir üçgen olmuş gibi bir şey var... Özellikle Batı Avrupa'da böyle bir algı var... ...yani kendi arkadaşlarımız bile... ...bırakın şey yani... ...bizi eskiden senede üç kere falan... ...ziyaret eden arkadaşlarımız bile gelmiyorlar artık... Peki müziğe etkisi var mı bu sayeden? Var, sizin gözlemleriniz neler, Belki hmm. buradan iyi bir şey de çıkıyordur bir taraftan. Yani e, bu tür algıların bir anlamda bazı şeyler, yani ...Türkiye'nin bir anlamda negatif ya da pozitif bir şekilde sürekli gönde, gündem oluyor olması... ...elbette bir şeyleri etkiliyor ama bence müziğe çok e, olumlu bir etkisi olmuyor. Bunun belki sinemaya, belki edebiyata, bilmiyorum. Daha olumlu bir etkisi uzun vadede olabilecek olabilir bir şekilde. Çünkü oradan... Bir ses çıkmasını daha çok bekliyor insanlar. Ama müziğe çok e, olumlu bir etkisi olduğunu zannetmiyorum. Şimdilik öyle gibi ha. gözüküyor. Ama önümüzdeki günlerde neler göstereceğini göreceğiz. <gülüyor> evet. Peki, e, Radyo Boğaziçi ödülü alıyormuşsunuz. Aday olmuşuz, evet. <gülüyor> aday olmuşsunuz. E, ha, kazandık mı? <gülüyor> ka, kaza, ha, aday oldunuz aday sadece. Oldu. Ve e, tepkiler nasıl gidiyor? İnsanların Bizim için nasıl aslında ilk, ilk defa aday olduk. ...yani hiç daha... Hani ...biraz daha popüler... ...şeyler arasında oluyordu... ...bugüne kadar adaylıklar gördüğümüz kadarıyla... ...bu sene... ...öyle uygun görmüşler bizi şaşırdık... <gülüyor> ...mutlu olduk... ...yani rakibim aynı listede... E, ...Sertap Öğrenler'in falan da olması... Da ...bizim için biraz enteresan bir şey olacak merak ederek... İlginç Bekliyorum. renkli bir skala gibi duruyor... Evet, bir ...bayağı taraf. geniş bir skala... ...peki radyo demişken bu kadar Radyo Boğaziçi dedik... ...bağımsız bir radyo içinde konser vereceğinizi... E, ...öğrendik az önce... ...radyoyla bağlantınız nasıl sizin örneğin... ...tabii ki açık radyoyla nasıl bağlantınız... <gülüyor> <gülüyor> Açık Radyo bizim için... Yani bunu gerçekten günlerdir duyuyorsunuz ama... ...bence duymaya da devam etmelisiniz diye düşünüyorum. Ee, gerçekten varlığı önem verdiğimiz bir şey. Yani biz sadece hani... a işte destek ...hadi gidelim bir ucundan tutalım gibi bir şey değil de... ...gerçekten e, buradaki o bir şey... Bir, ...buranın bir parçası olduğumuzu hissetmek... ...olabilmeye çalışmak bir şekilde dahil olmak... ...bizi gerçekten mutlu ediyor. Evde dinlerken olsun ya da burada stüdyoda olsun... Türkiye'de hala böyle bir radyonun var olması bizim için, benim için şahsen de çok önemli. Ayrıca Kolektif İstanbul için de çok önemli. Her radyoda günlerce, saatlerce bizim şarkılarımız da dönmüyor mesela. Ya da dinlerken her gün bir şeyler öğrenmiyoruz, bir parçasına dahil olamıyoruz. Çok da ilgileneceğimiz yayınlar olmuyor ne yazık ki çok fazla. Evet. O yüzden gerçekten açık radyonun durduğu yer bizim için çok kıymetli. Hayatımın büyük bir bölümüne de denk geliyor yani gerçekten. Şahane. O yüzden koşa koşa geliyoruz. Yani hiç bir şeyimiz yok. Evet, <gülüyor> sizin kaçıncı desteğinizdir acaba? Saydınız mı? Bilmiyorum hiç? ama 3 galiba olabilir. Ama çok geldik biz. Ayrıca yayınlara e, evet, geldik. E, evet. e, yani Albüm konuşmaya eski, da. Eski eski e, Bize evet bugüne kadar eski. en çok kapılarını açan diyor. Kesinlikle açıklatıyor. Ben hatırlıyorum eski binada bir e, stüdyolar çok küçüktü ve orada ben ama bu çok eskiden böyle buzuki öğrenler çaldım. Biz, biz masa altında perkusyoncu vardı. O kadar e, böyle <gülüyor> altı kişi <gülüyor> ya da yedi kişi orkestra bir küçük dolapta çaldık karşı tarafla stüdyoları birleştirdiğimiz oluyordu yani teknik tarafta da birileri var falan böyle geniş bir stüdyo yapmaya çalıştığımız zamanlar oluyordu o taraftan burası da çok büyük sayılmaz ama yine de daha başka tür sevdiğimiz imkanları vardı diyelim peki yeni albüm Almanya'da çıkacak diyorsunuz evet. o nasıl oldu o bağlantılar siz neler istediyorsunuz bu konuda yani Almanya bizim Türkiye'den sonra en çok çaldığımız ülke oldu ama şey değil eee yani bu sadece Almanya'daki Türkler üzerinden ilerleyen bir şey değil. Zaten bu şirket de tamamen Alman bir, bir şirket. Böyle bir başından beri e, gerçekten en çok gittiğimiz ülkeydi. Bundan sonra da belki daha düzenli bir şey gidiyor. Hani git gel git gel git gel şeklinde değil de yıllık turneler e, şeklinde daha... ...eğlenceli bir şey dönüşebilir hmm, Daha düzenli bir hale dönüştü evet. gibi. Almanca olacak o zaman pastırma yazı. <gülüyor> bir şekilde öyle gibi gözüküyor. Ee, en azından bizim gördüğümüz o. albümlerde de pek çok insanla birlikte çalışmışsınız. Jean-Michel yazıyor. Ee, Ceylan Ertem'in sözleri var mesela. <gülüyor> ee, bu iş birlikleri nasıl oldu, nasıl kuruldu, nasıl çalışır... E, ...Kolektif İstanbul'a gibi. Aslında her şey... E, ...her şey nasıl söyleyeyim... E, ...bir çevreden oldu bu destek verenler insanlığa ya da uh, uh, böyle um, arkadaşlar uh, Rica ediyoruz genelde biraz Kim destek. Sizin şarkı. gibi. <gülüyor> <gülüyor> biz şarkının ve... sözlerini yazamayınca Ceylan'a, Ceylan bu şarkıya söz yazar mısın diye. Bu evet. kadar net, basit bir evet. şekilde oldu yani. Bayağı biz evet <gülüyor> çevremizdeki insanlara, insanlar çağırdık ve böyle oldu. Şimdi yeni böyle yeni bir albüm üzerinde çalışıyoruz ve aynı aynı... Nasıl anlatabilirim? Aynı metodla devam ediyoruz. Bir sürü arkadaş gelecek ve ya çalışacaklar ya bir, ya bir, bir şey yapacaklar ya bize, bize yemek getirecekler ya da. <gülüyor> Nasıl olursa peki evet. e, ben aldım buradan şeyi yine albüm ne zaman geliyor o zaman? O, onu hiç yani yani bir ya düş, aşamasını düşünüyoruz değil Böyle düşünüyoruz. <gülüyor> değil e, evet biz biraz e, rahat çalışıyoruz. Oh. Biraz böyle geniş ee, ama duş ki e, Ocak 2018 olabilir. Hı. ama Ocaktan önce mutlaka bu yaz bir şarkı evet. en azından evet yayınlayacağız dinlemek istiyorum evet. evet ve yani aslında kolektif İstanbul'un insanlara iyi gelen bir tarafı da var ben Acımadı Yine'nin çıktığı zamanı hatırlıyorum aslında gündem olarak da Türkiye ee, ...oldukça kötü bir durumdaydı... Hı -hı. ...herkesin ve her şeyin zor zamanlardan geçtiği... ...genellikle olduğumuz gibi... <gülüyor> ...oradan sıyrılıp gelen iyi bir hissiyatı var... ...Kolektif İstanbulunda ee, ...size nasıl geliyor bu şey... ...yani üreten taraf olmakta... ...nasıl yankılanıyor bu Bizim his? Bizim için de yani neredeyse tamamen aynı his aslında... ...bize de iyi geliyor bütün bu... ...yani aslında müzik... E ...bu doğal akışında... ...yani bu da işte az önce Reşar diyor ya... ...biz progresif düğünümüzü yapıyoruz diye... ...gerçekten bize de o... ...o düğün... ...düğün dedim bak yine konserlerdeki... <gülüyor> yani, ...yani biz gerçekten... Çalgıcı olduk. Yani, yani gerçekten... <gülüyor> e, ...aynı şekilde mutlu ediyor... ...bizim de o zaman... ...ihtiyacımız vardı... ...biz çok tereddüt ettik... ...o klibi paylaşmadan önce... ...çünkü Hı -hı. hakikaten... E, ...temmuz ayındaydı hala yani... ...15 Temmuz'dan çok kısa bir süre sonraydı... Evet, evet. E, ...ama sonra... ...ya şimdi yayınlamayacaksak ne zaman yayınlayacağız? Ya bizim bir şekilde iyi hissetmeye ihtiyacımız vardı. Ve bir tereddütle bekledik ama kısa sürede o kadar güzel geri dönüşler aldık ki... ...yani insanlar teşekkür etti. Ve biz çok şaşırdık. Yani hani evet bize iyi geldi ama insanların da böyle bir şeye ihtiyacı var. Yani bazen müziğin de bu şekilde tüketilmesine ihtiyaç var galiba. Düşünmeden, tasalanmadan, sadece kendini oraya bırakarak... Bir şeyleri hissetmek lazım konserler bizim için öyle geçiyor seyirci evet. için de öyle geçiyor. Ama bize de iyi geliyor ya. Evet, evet. galiba <gülüyor> devam ediyor olmak hissi bizim de dinleyici destek zamanında sürekli konuştuğumuz şey özveri e, zaten aslında özveri empati ve işte hmm. destek bu senenin temaları e, galiba insan üreterek iyi hissediyor gibi iyi şeyleri konuşmaya devam ediyoruz burada. Peki düğün demiştik ekşi sözlükte okuduğum bir entry oldu aranızdan birini görmüş biri ve e, demiş ki yani böyle bir şey o, olmamış olabilir ama... Olmuş da olabilir. O yüzden bir ihtimal olarak soruyorum. Ee, i̇şte kızımı evlendirmeyeceğim. kolektif İstanbul düğünde çalmazsa. E, <gülüyor> dolayısıyla sizi istiyorum demiş aranızdan birine. Sizin de gittiğiniz ya da gideceğiniz varsayılıyor. Bir, ekstra bir edit yoktu. O yüzden bilmiyorum. Ama oluyor mu böyle şeyler? Düğünlerle şeyden, ilgili çok fazla teklif geliyor. Yani şeyler geliyor. Hani işte... ...kız arkadaşıma evlenme teklif etmek için işte sizin düğünde çalacağınız sözünü vermem gerekiyor gibi <gülüyor> mailler geliyor bazen. Ya, yani düğün düğünlerde çalmak başka bir şey. Biz düğün müziği evet yapıyoruz ama düğün gerçek anlamda düğün müziği yani başka bir şey. Başka bir şey. Yani orada hani e, damadın işte halasının kızı bilmem ne istiyor falan filan gibi bir dünya var ya. jukebox gibi bir şey yani o bizim <gülüyor> evet. hani repertuar falan. bazen çalıyoruz, özellikle kendi seyircilerimizden olunca, arkadaşlarımızdan olunca, arkadaş düğünlerinden hiç kaçamıyoruz tabii bu artık <gülüyor> bu arada <gülüyor> bu şey düğün mevsimi de yaklaşırken zaten <gülüyor> ve şey yani özellikle dinleyicimiz olduğunu bildiğimiz insanlarla yapıyoruz bunu tabii ama yine bir konsert adında geçince zaten konserler düğün şeklinde geçtiği için orada geçirgen bir durum var oluyor yani. O, o şey devam ediyor diyorsunuz. <gülüyor> Peki e, kolektiflikten bahsetmiştik biraz önce kolektif e, yani etrafımızdaki arkadaşlarımızla yapıyoruz ne yapıyorsak dediniz. Bu kıymetli bir şey çok da bulunamayan bir şey gibi geliyor bana ya da hani bir dünyaya hasmış gibi çok ana akımda rastladığımız bir şey gibi değil. Ee, ...size nasıl hissettiriyor bu bu kolektif ruh hali? Aynı yani, zamanda siz de öyle yaşıyorsunuz gibi düşünüyorum. Biz bunu gerçekten öyle yaşıyoruz ama bu aslında e, bence pek çok insan için... ...bir anlamda da e, gereklilikler sonucu oluşmuş bir şey aslında. Yani bütün müzisyenler eminim en azından alternatif... ...artık alternatif kelimesinin içi başka şekillerde dolu Neyse işte ne demek istediğim en azından. Evet. Alternatif dünya için böyle bir şey var yani... Ee, bir kayıt yapacakken gidip diğerinin stüdyosundan bir mikrofon isteyecektir ya da öbürü bunu yani biraz da o e, bütün bu ilişki ağı bir şekilde kendiliğinden oluyor zaten ve bu insanların hepsi birbirlerini tanıyorlar Hı -hı. ve insanlar yani biz müzik dışındaki hayatımızda da aslında böyle şeyleri çok yapıyoruz yani sadece, kendim... sadece müzik değil en sadece azından müzik yani. değil. bu böyle yaşamakla evet böyle yaşamanın çok daha yani böyle yaşamayacaksak zaten niye toplu halde yaşıyoruz <gülüyor> ki? Yani gidip o zaman hepimiz güzel bir dağda bayırda tek başımıza <gülüyor> mutlu mesut yaşardık. <Datça> ya taşınsaydık <gülüyor> o zaman diyorsunuz değil <gülüyor> mi? Yani şehirde yaşamanın getirdiklerinden bir tanesi de bu. Böyle. O zaman belki ayakta duramın bilmenin de e, bir tarafı yani müzik yaparken aynı zamanda böyle bir şey e, hissediyorum. Katılır mısınız sizler de? Yani tabii ki bütün... E, yani pek çok şey için aynı şekilde sinemacı arkadaşlarımızdan da biliyoruz. Ee, ya da bir şekilde o imece gerçekten gerekli bir şey. Hı -hı. Ve zaten hayatın doğalında var. Yani gelenekte var zaten. Ee, biz bir süre adada yaşadık. Beş yıl büyük adada yaşadık. Yaz kış yaşadık. Ee, o zaman çok net bir şekilde hani o komşu komşunun külüne muhtaçtır lafı vardır ya böyle. Hani herhangi bir şekilde. Ee, biz gerçekten onu adada... Gördük, yaşadık ve çok basit işte bir şey kapalı devre olunca gerçekten etrafındakiyle yan yana durduğun insanla gerçekten yan yana durman gerektiğinde ona bir kere daha bakıyorsun ve bütün o şeyler kırılıyor. Bizim adada çok farklı sosyal sınıflardan komşularımız vardı ve herkes aynı masada oturup aynı şeyi yiyebiliyordu ve paylaşabiliyordu. Bu çok benim için de eminim Breşar için de çok özel bir tecrübeydi. Orada içselleştirdik biz bu kolektif hayat ve imece meselesini. Sadece aynı getto içinde insanlarla değil. Hı hı. O zaman anlamı yok zaten bence. Evet tam da öyle zaten. asa böyle bir fikirle mi döndünüz sonra adadan diye? Ya adadan istedim. biraz teknik arızalar yüzünden dönmek <gülüyor> zorunda kaldık. Zira fırtına olunca dönmek mümkün değil Ama yani... Amelilik bayağı zor, zorlanıyorduk. Asumanlarla böyle yürümek falan. Çünkü biz iskeleden çok uzak oturuyorduk. Hmm. E, yarım saat e, e, yürüyüş mesafe, mesafesi vardı. Ve o yüzden e, sonra yürüldük yavaş yavaş. Evet zorlanma, zorlanmaya başladık o evet. halden ha. ve evet ha. yani bir taraftan da <gülüyor> seyahatlerle valizlerle falan yani Ada. zor oluyordu evet ama yani bu, bu hali de bir şekilde şimdi bulunduğunuz yere getirdiniz evet o biz yani Edim en ben... çok içselleştirdiğimiz dönem oldu bence bütün bu e, bir arada var olmak fikrini yani zaten aksi Hı. Çoğu gerçek hayat, şehirde de aslında çok zor ama biz bunu görmeyince çok basitmiş gibi geliyor herkes kendine dönüyor e Peki ekiple de o zaman böyle bir ilişkiniz var yürüttünüz yani kolektif İstanbul'un tamamı zaten böyle bir e, yapıdan oluşuyor filan Biraz aile hikayesi gibi bizim artık yani aslında hepimiz yine farklı yerlerden geliyoruz ama paylaştığımız bir şey var ve e, bu bizim için hani şey değil ya yani biz üniversitedeki arkadaşlarımızla bir grup kurmuş bir şey değil bizi bir araya getiren şey müzik ama e, gerçek bir şey var, gerçek bir bağ var ve e, aksini de çok fazla düşünemiyoruz yani bu şekilde zaten sahnede bir kişi olmak müziğe de yansıyor aslında. Evet ve 11 yıl olmuş aslında. Hı -hı. Nasıl bir araya gelmiştiniz? Hmm. Hmm. Birbirlerine <gülüyor> bakam ve <gülüyor> ben buradan anlatayım ya canlı. Kim anlat? Aslı daha <gülüyor> hızlı anlatıyor. Aslı <atıyor. gülüyor> daha, daha anlatıyor. Birbirinden farklı. ...tarafları var galiba yani ilk güzel albüm, tarafları diye... ...ilki albüm Balkan Atöly'a... E, ...21 kişilik bir aslında bir proje albümüydü... Evet. E, ...Richard'ın bir hayaliydi... ...ve işte 5 yıl vakit geçirmişti o zaman Türkiye'de... ...o 5 yıl boyunca tanıştığı müzisyenleri bir araya getirmekti... E, ...ve albümdeki herkes de o ilk albümde vardı... ...o 21 müzisyenden biriydi herkeste... ...e sonra oradan bir hani canlı performans... ...niyeti olunca albümden sonra... Bu alt kişi de oldu yani. Tanışmamız yine müzik üzerinden. Ve buradan da şimdi kolektif İstanbul olarak devam ediyorsunuz. Hı, hı. Ee, peki bir Fransız olarak e, Türkiye'ye gelip o müzisyenleri bulmak filan bir araya gelmek nasıldı? Senin için zor mu oldu? Yoksa bir çevreye girdikten sonra mı devam etti? Ya çok zor değildi. Gelmeden önce balantılarım vardı. Hı hı. Birkaç müzisyen tanıyordum burada. Fakat ben geleneksel müzik üzerinde çalışmak istiyordum. Ve o dönemde 15 sene önce, 16 sene önce genelde bu böyle zorladıkları ya da böyle kavalcıları hiç uh, İngilizce uh, bilmiyorlardı ve o yüzden ya, uh, insanlar çok böyle uh, uh, insanlarla çok insan tanıştım o dönemde ama bağlantı kurmak ya da iletişim kurmak zordu çünkü dil dil o zaman uh, <gülüyor> hiç yoktu hiç Türkçe şey bilmiyordum daha çok daha iyi bilmiyorum artık <gülüyor> bugün ama en azından idare ediyor ee, ve o yüzden o yüzden uh, ama çok zorlanmadım um, um, evet aynı zamanda düşünüyorum evet, ee, evet. yok gayet kolay oldu gayet uh, keyifli oldu bir sürü bir, bir sürü müzisyenlerle ta takıldık çok güzel oldu ve aslında işte şimdiye kadar gelen uzanan bir Balkan yolculuğu hikayesi gibi sonrasında da sen de Türkiye'de kaldın hmm. diye tahmin ediyorum <gülüyor> ve şimdi kolektif İstanbul karşımızda. Peki gayda dinleyeceğiz. Yayınımızın Ooh. sonuna doğru geliyoruz bu arada bir güncelleme vermek isterim. 96 kişi olmuşuz sabahtan bu yana. Gülümhan Akadın en son destekçimiz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine destek verdiği için. ...İstanbul'la canlı yayındayız stüdyoda. Bize ulaşmak isterseniz eğer ve destek olmak isterseniz... ...0212-343-4141 dinleyici destek hattımız. Yukarıda arkadaşlarımız sizi bekliyorlar. Bunun dışında açıkradio.com adresinden de destek olabiliyorsunuz. Eklemek istediğin bir şey var mıdır Aslı? Çünkü Richard şu an provaya <gülüyor> girişti. Gaydesini. Gaydesiyle Şişelim. birlikte... Ee, ne, ne dersiniz ee, Artık diğer dinleyici desteği mi Görüşürüz bilmiyorum ama arada Bir şeyler <gülüyor> arada olursa biz stüdyoya <gülüyor> bekleriz mutlaka Arada geliriz en kötü ihtimalle Çaya kahveye her bekleriz. zaman gelmek niyetindeyiz Çok teşekkür e, çok ederiz ederim var olsun çok yaşasın <gülüyor> Bu arada son bir 98 olmuşuz Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 14. Radyo Şenliği